Problem? Problem? Problem? Problem? Problem? Problem? Alhamdulillah, Problem? Problem? Problem? Problem? Problem? Problem? Problem? Problem?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 عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يصير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين الثلث الليل فإن أخرت فإلى شرط الليل ولا تكن من الغافلين. عشام بن غربانة الله عنهم وبصنا رواية قولة عمر بن الخطاب أبي موسى الأشعري الأشعر İkinli namazını güneş beyaz ve parlak iken bir binikliğinin akşama kadar üç fersan gidebileceği kadar bir vakit varken kıl. Yası namazını gecenin üçte biri geçinceye kadar veya gece yasına kadar geciktirebilirsin. Daha fazla geciktirmek suretiyle gafirlerden olmayasın. Şimdi e, hadisin daha öncelerde her zaman yaptığımız gibi önce ricalliyle alakalı kısa bilgiler vereceğiz. Hişam İbni Ur, -Ur ve İbni Zübeyir İbni Avvam Kimdir? Daha önce de bahsetmiştim, kısa gene bahsedelim. Kendisi Medine'nin fakihlerinden Hafız Sıkar, onun hadisi güvenilir kabul edilmiş. Onun hadisini sahih kabul etmiş e, muhaddisler, hadis alimleri. Kendisi e, belli bir dönem Medine'de yaşamış, sonra Bağdat'a gitmiş ve orada Bağdat'ta vefat etmiştir. Hicri 146 senesinde vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hadisin e, manası ve şerhi üzerinde aslında çok durmayacağız. Çünkü e, hadisin şerhiyle alakalı biz daha önce uzun uzadıya e, izahlarda bulunduk. E, hadis gene aynı şekilde namazın vakitlerini anlatan bir hadis. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazı dahil olmak üzere beş vakit namazın hangi vakitlerde kılınmasının caiz olduğunu, hangi vakitlerde kılınmasının ise e, kerahiyete düştüğünü anlatmıştık. Bunla ilgili de gerekli sözler sarf ettiğimiz için tekrardan buna dönmeyeceğiz inşallah. Evet 29. hadis. Ruh hadis-i al-malik al-Ebi Zanar al-Arashun Ebi Furate. En-nebi sallallahu aleyhi ve sellem taleb. İlişten del harra fa'bridu al-salati fe inne min fay Ebu Hurere radıyallahu anhu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcaklar şiddetlenince öğle namazı biraz geciktirin. Zira sıcağın şiddeti cehennemin cehennemin nefes alıp vermesindendir. Bu hadis üzerinde de inşallah kısa durup geçeceğiz. Diğer bab bugün asıl temel konumuzu oluşturacak. Çünkü bu babla alakalı bu hadiste geçen fıkıhla alakalı geçen izahları en son ki derste yapmıştık. En son ki derste Allah Azze ve Celle'nin o cehennemin şiddeti sebebiyle ona nefes alma fırsatı verdiğini, kışın ve yazın en sıcak ve en soğuk günlerin bunun sebebiyle olduğunu ve bu vakitlerde namazı ertelemenin, hangi şartlarla erteleneceğini uzun uzadı izahını geçen hafta yapmıştık. İnşallah dediğimiz gibi bu haftaki asıl konumuzun merciği, asıl konumuzun merkezi inşallah şu anda alacağımız 30. hadis ve bu hadis etrafında bina edilmiş diğer bütün ahkam olacaktır inşallah. Yahya an Malik an i̇bn Şihab an Said İbn-i أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وحدثنا عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فهو وهو يصلي جبز الثوب عن فيه جبزا شديدا så här är en Said an fihi. Sahit imli Rasulullah sallallahu alaihi samsak bitkisen från nyan. Moskéerna våra gå och samsak kokosolja Abdurrahman ibn göre Salim imli Abdullah. Namaza armen en attkylja örten. Vänner gör O attkylja särp en bitkymd. Şimdi asıl bugünkü konumuz bu e, mesele etrafında dönecek inşâAllah. E, hadisin senedinde var olan riceller daha önceki bablarda geçtiği için onu tekrardan üzerinde durmayacağız inşallah. Hadisin rivayet zincirindeki bütün riceller sıkar riceller, güvenilir insanlar. Burada hadisin farklı e, lafızları var. Hadis kitaplarında sabit olan bu hadisin farklı lafızları var. O lafızlar ve bu lafızların etrafında dönen ahkamda duracağız. Bu lafızlardan bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis. Gene nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men akala min hadi şecre fe la yu'dina fi mescidina." Yani efun. Yani gelen diğer rivayette aslında sarmısak lafzı zikredilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kim bu ağaçtan yerse bizim mescidimize gelmesi." Yani diyor ravi: "Peygamber bundan sarmısak kastediyordu." diyorlar. Şimdi geleceğiz yani sarmsak sanki böyle kınanmış haram bir şey değil. Yani kokusu insanlara eziyet eden bir şey ama faydalı da bir şey. Hani doktorların dediği üzere doğal antibiyotiktir. Yani bugün bilinçsizce tabi çok fazla tüketen insanlar da var, hiç tüketmeyen insanlar da var. Ölçülü bir şekilde hani bilir bir kişinin kontrolünde sarmsak düzenli tüketmek faydası var. Birazdan hadisler de gelecek. Ömer emretmiş insanlara. Yani yiyin soğan sarmsak yiyin diye emretmiş. Yani biraz garip geliyor ama e, peki birinin emrettiğini şeriatın başka bir nasıl, nasıl yalanlar? Bunu bugün inşallah anlatacağız ki e, ortaya e, Allah ve Resulün irade etdimana hakkıyla ne yapsın çıksın. İbn Abdilber rahimahullah diyor ki Ebu Ömer ru'yen ne yani ekli's-sumu bi'lfaz'i mutakaribeti'l-maani an-nebiy cemaat. Cemaat olarak sahabeden ve tabiinden ve selef'ten büyük büyük cemaatler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı lafızlar ve farklı manalarla beraber, birbirine yakın farklı lafızlar ve manalarla beraber, sarmısak yemekten nehi, sarmısak yemekten yasa zikrettiler diyor. Onlardan Ömer i̇bn Hattab var bu yasağı mesela nakledenler içerisinde. Ali İbn-i Ebi Talib var, Huzeyfe i̇bn Yaman, Abdullah i̇bn Ömer, Cabir, Enes, Ebu Sa'id, Mughire i̇bn Şübe. Mu kallibni yasar ve Umeyub gibi Abu Abalansar'ın annesidir bu Umeyub denen. O Allah kendisinden razı olsun. O da salih kadınlardan. Bir gün peygamber evine misafir etmiş. Hadis gelecek inşallah. Kendisine salmısak ikram etmiş. O da bu hadisi nakledenlerden bir tanesi. F emma hadis İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer'in hadisine gelince, Feravah Ubeydullah İbn Ömer anâ an İbn Ömer Biliyorsunuz Nafin İbni Ömer'den yaptığı silsileye ne diyorduk biz? Silsiletü zehebiyye, altın zincir. En sağlam hadislerde. Bukhari'nin dediğimi bu altın zincir. Anne Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam, halefi gazvete Hayber, <gülüyor> Hayber gazvesinde, Hayber savaşında, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki, "Men أكل من هذي شجرة Kim bu ağaçtan yerse, فلا يقربن mescidine, Sakın bizim mescidimize yaklaşmasın. Gene ağaçtan kasıt ne? Sarımsak. Yani Çünkü biliyorsunuz sarımsak nasıl bir bitkidir? Topraktan biter. Sarımsak topraktan biten bir bitki. Birazdan gelecek bununla beraber aynı babda alimler pırasayı konuşmuşlar, soğanı konuşmuşlar, soğan da iki tane kuru soğan, taze soğan öyle değil mi? Bunlar hep nebat olarak, yeşillik olarak yağmurla beraber tohumu varsa toprakta kendi kendine çıkan, emek istemeyen nebatlar bunlar. Şimdi neden böyle bir izah yapıyorum? Bu nebat işte emek istemeyen kendi kendine yağmurla çıkan çünkü ona göre ya zekat düşecek ondan ya da düşmeyecek. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem almadı da inşallah birazdan izah olarak gelecek. İmam Buhari aynı şekilde bu hadisi tahric etmiş. Gene Enes İbni Malik'ten diyor ki eee Abdulaziz dedi ki diyor ben diyor Enes İbni Malik'e sordum. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sarımsak hakkında bir şey işittin mi? Dedi ki Peygamber dedi ki mena'kal min hadi şecra fela yaqrubna ve وَلَا يُسَلِّيَنَّ مَعَنَا Bu da farklı bir lafız. Kim bu ağaçtan yerse, sakın bizim mescidimize yaklaşmasın, sakın bizimle beraber namaz kılmasın. Bu hadis de Bukhara ve Müslim'in ittifak ettiği başka senetli ayrı bir lafız, ayrı bir hadistir. Ebu Onar İbn-i Abdilber diyor ki, alimler diyor, bu hadislerin manası hakkında ihtilaf ettiler. فَقَالَ بَعْدُهُمْ Bazıları dediler ki, Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten nehyetmesinin sebebi peygamberin mescidine Cibril aleyhisselamın geliyor oluşuydu diyorlar. Birinci grup alimler manayı böyle yorumluyorlar. Cibril aleyhisselam geliyordu peygamberin mescidine ve oraya indiği için peygambere vahiy getirdiği için Cibril sarımsak kokusundan eza görüyordu. Bu yüzden diyor Cibril aleyhisselamı ne yapıyordu? eza ettiği için peygamber samsak yiyenlerin mescide gelmesini nehyediyordu. Başkalar da dediler ki ekseri cumhur bunun üzerindeler ekseri görüşte olanlar peygamberin mescidi veya diğer mescidler fark etmez sadece mescidin nebevi bugün Medine'de var olan mescidin nebevi olması peygamberin mescidi ve peygamberin mescidi dışında aleyhissalatü vesselamın diğer bütün mescidler bunun hükmü noktasında eşittirler. Yani sarımsak yemek sadece mescidin nebeviye Girerken ki bir yasak değil, Allah'ın bütün evlerine, Allah'ın zikredildiği, Allah'a kulluk edilen namaz kılınan bütün mescit, bütün ibadethaneler, bütün ibadet bölgelerinde Allah subhanehu ve teala azze ve celle Resulü'yle sanımsak yiyenlerin girmesini yasaklamışlar. Ve demişler ki melekler, vahiy melekleri ve başka diğer görevli melekler, bizim yanımızda hafaza melekleri var, ibadet ederken zikir meclislerine gelen melekler var öyle mi? Bunların hepsi eza görürler. Bu Cibril'e has bir eza değildir. Meleklerin hepsi, e, birazdan hadislerin farklı lafızları gelecek. Peygamber diyor ki, اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا بِمَا يَتَعَذَّا مِنْهُ بَيْنُ عَادَمٍ Melekler, insanların eza gördüğü şeyden eza görürler. Melekler, insanların eza gördüğü şeyden eza görürler. Yani ne bize eza veriyorsa bilin ki aynısı meleğe de eza veriyor. Kötü kokular, Pis şeyler. Bunların hepsi insanı iğrendirir, insanı bu, bu gördük kötü koku ve kötü şeyler karşısında insanı böyle kötü yapar. Bunların hepsi bileceğiz ki melekleri de kötü yapıyor. Ve burada e, alimler dediler ki diyor gene İbn Abdülber. Burada diyor sarmısağın kendi zatı değil çıkardığı kokusudur. Sarmısağ kokusunun insanlara ezasıdır. Yoksa sarmısağın dediğimiz gibi Tıp ehli olan insanların ispat ettiği üzere insana çok büyük faydaları vardır. Çok faydalı bir Allah'ın bitkisidir, nebatıdır yani. Allah çünkü topraktan boşu boşuna bir şey çıkarmamıştır. Biz insanoğlu topraktan yaratıldığımız için, insanoğlu topraktan ortaya çıkarılan bir madde olduğu için bize en faydalı olan şey nedir? Fıtratımıza en uygun olan ilaçtır. Dolayısıyla mesela son dönemde özellikle ortaya çıktığı için söylüyorum. Doktorlara artık güven yok oldu. Niye? Doktorların verdikleri hep kimyevi ilaçlar. Hepsi kimyasal ilaçlar. O yüzden insanlar daha güvenmiyorlar. Kime saldırdılar? Bitkicilere, aktarcılara, bitkiyle uğraşan doktorlara, bitkiyle tedavi eden doktorlara. Yani şimdi aklı başında bir insanın şeriatın bu tavsiyelerini düşündüğü zaman, tasavvur ettiği zaman ortasında bir sonuç çıkar. Bitkilerin insana faydalı olmasının sebebi bitkilerin topraktan yetişiyor olmasıdır. Bitkilerin her birinin topraktan çıkıyor olmasıdır. Biz toprak olduğumuz için de bizim ham maddemiz bu olduğu için de bize en faydalı şey yine topraktan olacaktır. Kimyasal, yapay, suni şeyler bize fayda vermez. O yüzden san ve soğan da Allah azze ve celle'nin topraktan bitirdiği değerli nebatlardan bir tanesi. Zaten Beni İsrail'e verilen nimetlerden bir tanesidir aynı şekilde öyle mi? Onlar e, Allah onlara bıldırcın eti indirdiği zaman gökten, hel kudret helvası indirdiği zaman basal istediler, soğan istediler Allah'tan. Yani o kıymetliydi aslında. Allah imtihan gereği kudret helvasıyla bıldırcın eti indiriyordu. Aslında onlar baktığın zaman daha değerli yemekler. Çünkü et dediğimiz şey peygamberin ifadesiyle seyyid taamdır. Yani yemeğin efendisidir et. Aleyhissalatü Vesselam dediğin gibi. Yani etin işte büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kuş eti, tavuk eti olmasının önemi yok. Et yemekler arasında efendi olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle Beni İsrail'e bunu indiriyordu ama onlar nankörlük ettiler nimete. Dediler ki biz işte şeyinden istiyoruz, soğandan istiyoruz, başka e, nimetler acür istiyoruz dediler. Allah Azze ve Celle de bu nankörlükleri sebebiyle zaten kendilerine ceza verdi. Sonuç itibariyle bize en faydalı gıdalar hep topraktan yetişen gıdalardır. O yüzden Müslüman gücü yettiği kadar ne yapacak? Gıda alırken, gıda alırken bu gibi hususlara dikkat edecek. Özellikle mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyesi olan bitkiler. Çörek otu, ta taneciği gibi, haliz zeytinyağı gibi birazdan gelecek mesela sahabe soğanları, soğanı yerken mesela halis zeytinyağıyla karıştırmışlar. Buna benzer diğer şeriatın tavsiye ettiği şeylerle yağda kavurarak yani ateşte pişirerek öldürdükten sonra tüketmişler bunları. Dikkat ederseniz hep tükettikleri gıdalar Kur'an ve sünnetin tavsiye ettiği gıdalar. Çörek otu, hal zeytinyağı buna benzer diğer hadislerde sabit olan peygamberin tavsiye ettiği insana faydası o. Ayette tavsiye edilen nardır, zeytindir değil mi? Daha önce de defalarca işledik. Bunların bize sağlığımıza... Olumlu tesir etmesinin sebebi bunların hepsinin topraktan geliyor olması ve bizim de ana maddemizin, ham maddemizin toprak oluşumundandır kardeşler. İbn-i Abdülber diyor ki fi فِي هَذَا الْحَدِيْسِ مِنَ الْفِقِ مَعْرِفَةٌ كَوْنِ الْبَقُولِ وَالْحِقِّ bil medine. Bu hadiste şu da görülüyor ki Medine'de ne yetişiyormuş arkadaşlar? Bukul denilen şey bakliyat var ya bakliyat. Bakliyatın adıdır Arapçada. Bakliyat ve yeşillikler Medine'de yetişiyormuş. Yani Böyle filmlerde anlatıldı. Kuk kuru çöl. Yani ağaç yok bilmem ne yok. Yerleri var. Tabii ki böyle çöl olan yerleri de var Medine'in ama ekin yapılabilen yerleri var. Mesela Umre'ye hacca gidenler bilirler. Medine'de hurmalıklar, yemyeşil bahçeler var. Yani Medine öyle bir yer. Çölün ortasında yemyeşil bir yer. Allah Azze ve Celle subhane ve teala lütfuyla fazlıyla oraya ikram etmiş. Lütfuyla fazlıyla oraya bereket vermiş Allah Celle Celalem. Netice itibariyle bu hadis diyor İbn Abdülber gösteriyor ki Medine'de Bakliyat ve Medine'de yeşillikler yetişiyordu. فَلَمَّا لَمْ يَلْقِلْ أَحَدْ عَنِ النَّبِيُ سَصَوْا اَنَّهُ أَخَدَ مِنْهَا الزَّكَاءَ Ama önemli nokta şurası ki Peygamber bu tarz bitkilerin hiçbirisinden zekat almamış. Bu tarz bitkilerin hiçbirisinden zekat almamış. دَلَّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاتَ سَاقِيتَةٌ عَنِ الْخِدْرِ Bu da delalet ediyor ki, açıkça gösteriyor ki bu tarz yeşilliklerden zekat alınmaz. Neden? Bakın iki tane tarlanız var tarlanızda bu zekat babına biraz giriyor alakalı olduğu için biraz açacağım inşallah. Mesela tarlanız var o tarlayı ekmemişsiniz sürmemişsiniz sulamamışsınız ama o tarlaya bazı bitkilerin tohumları düşmüş çevreden rüzgarla düşmüş biri götürmüş atmış bırakmış yağmur inmiş ve kendi kendine o nebat bitirmiş hiç bakım yapmadan etmeden. Buna zekat düşmüyor çünkü burada bir çaba yok bir gayret yok. Özür dilerim. Tabii nebat bittiyse ondan eğer alıp ticaretini yaptıysanız zekatı var da. Kendi kendine öyle kalmış. Bu zaten yolun nebatındandır. Bunlar insanların ortak kullanımındandır. Mesela yolda dikilen ağaçlar, meyve ağaçları falan vardır. Elma ağacı olsun işte. Buna benzer incir ağacı. Yolda insanlar mesela seyahat ediyorlar. Yolculuk yapıyorlar. O ağaç kendi kendine bitmiş. Mahsul ortak. Herkes ondan yiyebilir. Yoldan giden herkes o bitkilerden yiyebilir. Ama mesela bir şey var. Siz söyleyin alın. Bir tarla var. Sulamışsınız, uğraşmışsınız, ekmişsiniz, biçmişsiniz. Oradan bir mahsul almışsınız, onu satmışsınız. Bunun kazancından ne var size gene aynı şekilde? Bunun kazancından size zekat var. Ne bilsen bu tarz bahsettiğimiz yeşilliklerden zekat almamış Aleyhissalatu vesselam ve diyor ki biz bu meseleyi zekat babında uzunca açtık diyor. Alimlerin bu konuda diyor bir imam maliye ulaşan ihtilafı vardır diyor. O da şudur. Ee, öşür denen bir vergi vardır. Osmanlı devleti alıyordu. Zaten tarih kitaplarında Osmanlı devletini işlerken hep derlerdi öşür. Arapça öşür aşara kelimesi on demektir. Oradan türemiş bir kelime. Onda bir demektir. Yani göğün suladığında diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste göğün suladığında onda bir vergi vardır. ya yani O zekat babında zikredilmiş ama o devletin aldığı bir vergidir. Yani yağmur inmiş Senin bahçen sen uğraşmamışsın. O kendi kendine nebatlar bitmişse onun onda bir hakkı kimindir? İslam devletinindir. İslam devletinin kendisine de ne yapılır? Teslim edilir. Ve Peygamber sason bu taz bitkilerden, soğan, sarımsak gibilerinden ne almış? Zekat değil, öşür almış Aleyhisselatü Vesselam. Vafiye eder hadiseyden minafeki diyor ki bu hadiste diye ne diyor? Şu fıkıh vardır ki diyor: En eklet su mi? Ne ise Sarımsak yemek haram değildir. Bunun delili vardır. Yani şimdi peygamber demiş bazı arkadaşlar var sanırsak sevmiyorlar. Bu hadisleri getirip haramlığa çıkarmaya çalışıyorlar. İş öyle değil. Yani diyor ki niye değil. İbn Battal böyle istidlal etmiş. İbn Battal diyor ki rahimallah kim yerse gelmesin. Kim yerse lafzı zaten bunun mübah olduğunu gösteriyor. Demiyor ki bunu yiyen haram işlemiştir. Bunu yemeyin. Öyle mi? Hadiste bunu yiyen gelmesin diyor. Bunu yiyen demesi zaten diyor bunu yemenin mübahlığını gösterebiliyor. Lenen haram haram la yuqal fihi men faalehu yufal. La yufal. Çünkü diyor haram için denmez yani kim işte şunu yaparsa kim bunu ederse denmez. Haram olsaydı az önce söylediğim gibi bunu kesin açık bir lafızla ne yapması gerekirdi? E, i̇nkar etmesi gerekirdi. Tabi alimler burada bir şey daha konuşmuşlar. Sadece sammasama fıstır bu. Az önce izah ettiğimiz gibi insanlara eza vermesi sebebiyle bunlar nehyedilmiştir. Çünkü ibadet haneler ve mescitler Allah'ın evleridir. Öyle değil mi? Allah'ın evleri insanların toplandığı yerdir. Orada insanlara Allah'ın sözleri, Resulünün sözleri anlatılır, dinin ahkamı öğretilir. Böyle ulu, yüce ve şerefli bir iş kötü kokunun var olduğu yerde olmaz. Sarmısak da böyle bir kötü kokudur arkadaşlar. Sarmısak da böyle bir kötü kokudur. Dolayısıyla bu Müslümanların ve İslam'ın kötü olarak insanlara lanse edilmesine, kötülenmesine bir kapı açabilir, sebep olabilir. Peygamber bundan dolayı aleyhissalatü vesselam nihiyetmiş. Peki demişler sadece sarımsak mı yok. Bunun içerisine neyi de sokmuşlar bazı alimler? Kerras, pırasayı sokmuşlar. Basal, soğanı da sokmuşlar ve turpu da sokmuşlar. Yani biliyorsunuz bunlar hep bizim yediğimiz, tükettiğimiz gıdalar. Bunları yediğimiz zaman aşırı bir koku, etrafa eza verecek bir koku hasıl olur. Bunların her birisi demişler, her birisi demişler, bu yasaklanan nasların içerisinde vardır. Sadece sarmasa has değildir. Çünkü yasak bir illete bağlanmıştır. O illet de nedir? Yenen gıdadan çıkan kokunun etrafa eza getirmesidir. Etrafa eza getirmesidir. Zaten birazdan gelecek. Dediğim gibi yani selef, Allah hepsine rahmet etsin. Soğan da sarımsak da yemişler ama nasıl? Pişirerek tabak matbuhan yani pişirilmiş bir halde, öldürülmüş bir halde yemişler. Bu da açıkça gösteriyor ki illet kokunun giderilmesidir. Peki koku sadece pişirilerek mi giderilir? Mesela karanfil gibi bir bitki de var. Attığınız zaman mesela ağız kokusunu tamamıyla yerle bir edebiliyor. İster soğan ister sarımsak ne olursa olsun Müslüman yiyip bundan kokuyu giderebiliyorsa gene mescide gelebilir Allahu aleyh. <gülüyor> yani bu da bizim nazarımızdır, naslara bakışımızdır. Çünkü naslarda illet bellidir. Yani yasaktaki illet nedir? Kokuyla etrafa eza edilmesidir. Eğer bir Müslüman o ezayı giderdi ise tabi burada sadece tek mescit midir? Mesela gene aynı şekilde eee Muvatta'ya şerh düşen Maliki kadılarından, Kurtub'in fakihlerinden Elbaci var. O da Kadı Ebu Velid'den naklediyor malikilerden. Bizim şeyhlarımız dediler ki diyor, bayram namazına çıkılan musalla ve cenaze namazı için toplanılan yerler de bunun içindedir dediler. Ha Biz buradan ne anlıyoruz demek ki? insanların Allah'ı zikir için, insanları Allah'ı tazim için toplandıkları meclislerde ne yapılmaz? Bu tarz kötü kokularla ve ezarlarla gelmez. Zaten Malik'ten nakledilmiş ki çarşılar bu yasağın dışındadır. Adam yemek yemiş çarşıya gitmiş. Mescide gelmemiş. Misal veriyorum. Evet, Adam çarşıya da mı çıkmasın? Yani bu yasak onu da mı? Orada da insanlar toplanır. Yok orada değil. O, bu yasak bunu içerisine almıyor. Niye? Allah'a ibadet Allah'a zikir meclisleri kimin olduğu yerlerdir? Meleklerin olduğu yerlerdir. Çarşı nerededir? şeytanların olduğu yani. Zaten diyor ki nebi sallam Allah'a en buuzetti iki yer çarşılar ve hamamlardır diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Dolayısıyla illet gene kok kötü kokuyla, etrafın ezasıyla beraber meleklerin ezâ görmesidir o mecliste. Bu da gösteriyor ki ruhlar bu tarz şeylerden ne yapıyorlar? Tesirleniyorlar. Ruhlar bu tarz şeylerden maddi olan, fiziksel şeylerden tesirleniyorlar. O yüzden mesela o senelerdir vampir filmlerinde hani Drakulaların ellerinde sarımsak suyuyla gezerler böyle atarlar. Melekler ruh. Şeytanlar da ruh. Yani o meleklere has bir şey değil o eza görmek. Ondan şeytan da eza görüyor. Ondan şeytan da eza görüyor. O yüzden o Hristiyanlar işte Yahudiler işte cin çıkarma şeylerinde falan sarımsak suyu kullanıyorlar. Yani filmlere falan kullanılır. Hep biliriz ama hep böyle gördüğümüz ama Gerçeğini, altındaki gizli şey kaçırdığımız noktalar bunlar. Aslında hepsinin şeriattan bir dayanağı var. Hepsinin şeriattan bir temeli var aslında. Bunlar ruhlara eza veren şeyler. Özellikle soğan ve sarmasal. Evet. Zahirilerden bir taife, hadisleri zahirini alarak her zaman olduğu gibi, yani cumhura ve hak yaptıkları muhalefet Her zaman aynıydı. Zahirliler demişler ki sarmısak yemek haramdır. Yani bu şaz bir görüştür diyor. Batıl bir görüştür. Niye demişler? Onlar da şu illete bağlamışlar. Ama izahları aslında biraz tutarlı. Demişler ki bakın. Cemaatle namaz kılmak farzdır. Şimdi burada o ihtilafa da değineceğiz inşallah. Cemaatle namaz kılmak İslam devletinde her Müslümana farzdır, vaciptir. Peygamber S.A.M diyorsa ki. Sarmısak yiyen bizim mescidimize gelmesin, bizimle namaz kılmasın, şeriat bir yerde bir farzı emredip bir yerde onu yasaklamaz. Öyleyse diyor, bu adam bu yaptığı işle haram işlemiştir ve kendisini bir vaciptan alıkoymuştur. Vaciptan alıkoyan her şey nedir? Haramdır. Namaz bir vaciptir. Yani eğer mesela internettir, bilgisayardır, ne bileyim insanın bugün meşgul olduğu şeylerdir. Bunlar insanın namazdan alıkoyuyorsa... Ne olur o haram olur öyle mi? Bu bütün mübahlar için geçerlidir. O yüzden mesela satranç oynamanın hükmünde alimler demişlerdir ki haramdır. Niye? Ya aslen mübah işlerden onu yasaklayan şey gören açık bir nas yok ne Kur'an'da ne sünnette ama insanlar satranç gibi bu benzer eğlence oyunlarıyla ne yapıyorlar? Vacipleri terk ediyorlar. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, ilim talebi gibi, hayır amellerde yarışmak. Bunların hepsi vacip değil mi? Bunların hepsi vacip. Mübah vacipten koyduğu için haram oluyor. Zahiriler de böyle söylemişler. Demişler zaten hadisin zahiri belli. Peygamber yaklaşmasın gelmesin diyor. Dolayısıyla demişler sarmısak yemek haramdır. Ama tabi dediğim gibi bu kabil e, kesinlikle doğru bir kabil, doğru bir görüş değildir. Onlar tabi bu görüşe giderken de hadisin şu farklı lafızlarını delil almışlar. Men ekele min herdi şeceratul habife kim bu pis ağaçtan yerse habife pis ağaçtan yerse فَلَا يَقْرُبْنَ مَسْجِدِنَا Bizim mescidimize yaklaşmasın. Demişler ki peygamber sarmısa kabis dedi, pis dedi. E Allah da ayette diyor ki Allah size temizleri helal kılmış, pisleri haram kılmıştır. Hanifilerin akılcılıktan girdiği baptır. Birçok şeyi, birçok mübaa haram yaptıkları kapıdır burası. Evet Allah bize pis olanları, pis olanları haram, temiz olanları helal kılmıştır. Ama eti yenen tırnaklı hayvanlar Mesela bizim kurbanlarda Allah'a kurban ettiğimiz e, dana gibi, öküz gibi bu tarz hayvanlar. Bunların dışkıları mesela haram şey midir? Necaset midir? Temizlik midir? E, temizdir. Bizim için necaset değildir ki. Yani temizlik veya necislik, haramlık veya helallik akıllan bilinmez ki biz diyelim bu temiz bu pis. Öyle mi? Yani peygamberin buna pis demesi Allah tabi en doğrusunu bilendir. Diğer fakihler böyle yorumluyorlar. Diyorlar pis kokusundan dolayıdır. Yani yoksa Bu demek değildir, bu necistir, haramdır, pistir, ondan sakındırmaktır dememişler. Ya başka bir hadisim, başka bir lafzımda, başka bir rivayetimde مَنْ أَكْلَ مِنْ حَاتَيْنِ شَجَرَتَيْنِ حَبِيفَتَيْنِ فَلَيَقْرُبْنَ مَسْجِدِنَا Kim diyor bu bizim iki tane, kim diyor bu iki pis ağaçtan, kim iki pis ağaçtan soğan ve sarmüsa kastediyor yerse bizim mescidimize yaklaşmasın. De dediğimiz gibi buradaki lafızlarda irade edilen mana nedir kardeşler? çıkardıkları pis kokudur yoksa kendilerinin pisliğecisi denilir. Ve ذهب جماعة فقهاء الأمصار وجهور علماء المسلمين أهل الفقه والحديث diyor ki fıkıh ve hadis ehlinin beldelerin alimleri ve fakihlerinin cumhurun üzerinde olduğu mezhep şudur ki diyor ila ibahati akli'thumi liddelail delillerin varlığı sebebiyle e, sarımsak yemenin mübahlığıdır diyor. Minha o delillerden bir tanesidir ki hadis Ali İbne Ebi Talib Ali ibn Abi Talib'ten gelen hadistir. O diyor ki bu hadiste tabi uzunuzun uzun senedini getirmiş. Kal umir emarna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem enna akula summa. Peygamber bize sarımsak yemeyi emretti diyor Ali radıyallahu anh. Ve kan laule an al malaki yenzilu alayye la akaltuhu. Eğer bana melek inmemiş olsaydı ben onu yerdim diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslim Müslim isnadı ile beraber E, nakletmiştir e, hadisi. E, dolayısıyla bu hadis de e, birinci delillerindendir. Yani sarımsak yemenin mübah oluşu, helal oluşuyla alakalıdır. Nebi Sallallahu de burada açıkça görüldüğü üzere emretmiş ashabına, yiyin bunu. Yani bunun faydası var aslında. Dediğimiz gibi burada sarımsak kendisi yasaklanmamıştır. Gene başka bir hadisi şerifte diyor ki, men akla min hadi şecere yani athuma kim bu ağaçtan yerse diyor fela yakurunel mescidena bizim mescidimize yaklaşmasın velayatiyena yemsahu cebhatehu yani ağzındaki kokuyu gidermeden gelmesin burada gene yasaklanan koku oldu açıkça görülüyor yani ağızdaki koku giderildiği zaman girilebilir demek ki bu haram değildir diye de burada alimler şey yapmışlardır görüş belirtmişlerdir demişler ki kokusu sebebiyle kerih görülmüştür haram diyemeyiz demişler Allah dolsunu bilendir. İbn Abdülber diyor ki: Burada diyor eee hada beyinun fi'l husus lahu ve libahatu liman siwahu ve hada'l hadis zekra Ebu Davud. Ebu Davudun zikretti hadisi getiriyor. Diyor ki Cabir Abdullah inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar men akala thuman wa basalan başka bir lafızda diyor ki kim soğan ve sarımsak yerse ila ahirehi. Hadisin az önceki geçtiği gibi aynısını nakletmiş ve devamında ayrı bir senet getirdikten sonra demiş ki Kuluhu, onu yiyin. Burada da gene ne gelmiş? Emir gelmiş. Hem soğan hem salımsak için. Kuluhu, ve men akalehu lehu minkum, sizden kim onu yerse de Fela yakrub hadel mescid hatta yezhaberiyhehu minhu. Kokusu gidene kadar bu mescide gelmesin. Yani buradan şu dediğimiz gibi anlaşılmasın inşallah Teala. Sarmısak yemek, şeriatta yasaklanmamış. Soğan yemek, hatta tavsiye edilmiş. İki tane açık emir var. Onları yiyin diyor aleyhissalatü vesselam. Yalnız yasaklanan şey nedir? İnsana eza veren ve melekleri eza veren kötü kokusudur kardeşler. Gene dediğim gibi İmam Malik'ten nakledilmiş ki Enes İbni Malik diyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> Peygamber ne sarmısak yerdi, Ne de pırasa velel basal. Soğan da yemezdi. Min ejle enner melaike te'tihi. Melekler kendisine geldiği için bu rivayetle diğer yasakları cem edince dediğim neticeye çıkmışlar. İşte soğan, sarımsak, pırasa ve turp. Yani bunlarla münhasır yok. Yani yarın başka bir şey çıkar. Yani Sigara güzel. Meleklere eza demiş. Yani gündem olduğu için insanlar hep konuşuyorlar ya. İşte haram mı, helal mi? Baktığımız zaman aslında mübah bile olsa İnsanlara verdiği pis eza sebebiyle o da haram sayılabilir bu bapta. Dediğimiz gibi buna benzer başka gıdalar da olabilir. İnsanlara eza edebilecek farklı gıdalar. Bunların hepsi şeriatın genel yasal sebebiyle yasaklanmıştır. Özellikle ibadet ve zikir meclisine giderken güzel kokular sürünmek, güzelleşmeye çalışmak. Bunların hepsi şeriatın emirlerinden birer emirdir kardeşler. İbn-i Abdülber diyor ki, och i dessa ändamål. Så här är det inte diyor. att vi ska vara med i en krig, utan vi ska också vara med samsak en krig för att få ut det bästa da våra nationer. Det i i Sonra Hamad İbn Zeyd'den Said İbn Ebî'ye sadakadan sonra İbn Ömer'den nakledildi ki İbn Ömer'e soruldu. Soğan ve sarımsak yemekten o da dedi ki: "İlhabu waqta'u ankum rihaha bin nadci. Gidin ve onun kokusunu pişirerek pişirerek giderin öyle yiyin." Abdullah İbn Ömer'e sorulduğu zaman Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma da bu şekilde tavsiye etti. Gene diyor ki burada bir nokta delil çıkarmış i̇bn Abdilber kendince bahsetmiştim az önce bahsedeceğiz diye. Cemaatle namaz kılmanın hükmü. Cemaat ile namaz kılmanın hükmü burada tartışılmış alimler tarafından. Diyeceksiniz ne alaka soğan yemekle salmosak yemekle. Şöyle demişler. Şimdi önce bir mezheplerin görüşünü söyleyeyim ondan sonra i̇bn Abdilber'in mezhebini ve kıyaslamasını yapalım. İbn-i Teymiye gibi ve benzeri Hanbeli fakihlerine göre cemaatle namaz kılmayan adamın namazı batıldır. Tek de kılsa. Namazı batıldır. Tek de kılsa. Onlar şu hadisi delil almışlar ki çok açık bir delildir. Yani cemaatle namaz biz darım küfürde yaşadığımız için, kafirler arasında olduğumuz için, Müslümanlara ait me mescitler olmadığı için, bugün yani işi gücü bırakıp e, nam e, namaza toplanamadığımız için Kafirlerin arasında mustazaf olduğumuz için şu anda bizim gündemimizde çok yok ama aslında şeriatta bu e, fiil, bu sünnet çok değerli ve kıymetli bir yerdedir. Delil şu hadistir. Nebis Asalem diyor ki, ben diyor temenni ettim ki birinin namaza imamlığa dikeyim, sonra da sabah namazına cemaate gelmeyenin gideyim evlerini yakayım. Ama beni diyor evlerin içindeki yaşlılarla çocuklar, özrü olanlar menettiler diyor. Yaşlılarla çocuklar, özrü olanlar menettiler. Yani bu hadisin işte delaletini konuşmuşlar. Ee, Hanbeliler, ciddi bir grup fakih, onlar demişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaati terk ettikleri için onları yakmakla cezalandırmak istedi demişler. Ceza hangi fiilin terkinde söz konusudur? Vacibin terkinde söz konusudur. Eğer sünneti terk etseydiler peygamber böyle bir cezayı temenni etmezdi onlardan. Yapacaktı da Peygamber. Peygamberi meyden neydi? Cemaatle mükellef olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı. Cemaatle mükellef olmayan kadınlar, çocuklar ve yaşlılardı. Bu özür sahipleri sebebiyle arada onların da zarar görmes sebebiyle Peygamber diyor, cemaatle namazdan geri kalanları bu yüzden cezalandırmalı. İşte bu hadisin tefsirinde birçok fakih cemaatle namaz vaciptir demiş. Kim bu vacibi terk ederse tekildir namaz. Batıldır demişler. O yüzden Müslümanlar bir araya geldiği zaman tek geçip namaz kılmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Namazı batıl olur o adamın. Müslüman bir cemaatle topluluk saysa ne yapacak? Namazı cemaatle kılınacak. Çünkü biz bununla emrolunmuşuz. Şimdi diyeceğiz ne alaka? İbn Abdülber bu hadis şerh ederken diyor ki biz diyor alimlerden gelen sözleri yani soğan ve sarımsak yemenin mübahlığı noktasındaki delilleri saymaya kalksak bitiremez. Çoktur, fazladır diyor. Burada diyor, hadiste bir fıkıh daha vardır ki diyor. Anne hudur al cemaati. Leysa bir fardin, cemaatle namaz kılmak farz değildir. Diye anne hulukane fardan. Eğer farz olsaydı diyor. Ma kane ahdul ibahuhu mayhbi suhu anil fardihi. Hiç kimseye diyor. Farzdan onu alıkoyacak bir mübah helal olmazdı diyor. Şimdi soğan salyasak yemek helal. Öyle mi? Eğer o helal bizi bir vacipten alıkoyorsa ki peygamber ne diyor? Yiyen gelmesin. Diyor ki İbn Abdilber bu açıkça gösteriyor ki cemaatle namaz kılmak farz değil. Ha müstehap mı? Müstehap. Yani emredilmiş, güzel olanı, ecir ve fazilet bakımından üstün olanı, kat kat daha fazla olanı. Ama diyor biz diyemeyiz batıldır diyor. Bu, bu mezhebin sahipleri ki cumhur ulema bu görüşteler. Şafiler, hanifiler yani tamamına yakını bu görüşteler. Onlar diyorlar ki cemaatle namaz farz değil müstehaptır. Adam tek başına da olsa vaktinde kıldıysa, şartlarını yerine getirerek kıldıysa namazı sahiptir, geçerlidir diyorlar. Ama tekrar altın çizerek belirtmekte fayda var. O bahsettiğim hadis, yani özellikle İbn-i ve birçok hanbeliğinin kendisine delil aldığı ve cemaatle namazı farz saydıkları o delil cemaatle namazın farzeti noktasında çok açık yeterli bir delildir, karinedir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesin derken bu bir tabirdir. Yani yeme kardeşim demektir aslında. Yani dolaylı yollar. Bunu yeme. cemaatle namaza gelmen farz. Seni bu farzdan bu mübah alıkoymaması lazım. Bu kokuyu gider öyle gel demektir aslında. Yani bu kokuyla gelmesin demektir. Yoksa bir vacibi terk etsin, kendisine farz kılınan bir şey terk etsin demek değildir. Yani İbn Abdülber neden böyle bir dediğim gibi istidlal yapmış? Çünkü malikilerden bunu söyleyenler var. Kendisi de maliki. O da diyor ki namaz cemaatle namaz kılmak, cemaatle hazır bulunmak farz değildir diyorlar. Allah bu iftirafta en doğrusunu bilendir. Yani İslam toplumunda, İslam devletinde cemaatle kılma esastır. Çünkü Müslümanların her biri ne yaparlar? Ortak amel paylaşırlar, bir araya gelirler. Birbirlerinin dertlerini, sıkıntılarını sorarlar. Birbirlerine emri bilmez, nehyanil münker yaparlar. Yani birbirlerinin dertleriyle dertlenirler. İşin özü bu. Cemaati, devleti topluluk yapan, devlet yapan şey, Fertlerin bir araya gelmesidir. İslam bunun içinde cemaatle namazı, cemaatle hareketi her fırsatta ne yapmıştır kardeşler, emretmiştir. Tabii ki İbn Abdil Bert mesabini de daha güçlendirmek için sadece bu hadisin manasıyla yetinmiyor. Bir de hadis getiriyor ki yine Hadar al aşa aşa, Bosemiyatumul Ekmah bi salaf abda o bil aşa. Diyor ki yemek hazır olduğu zaman. Akşam yemeğiniz hazır olduğu zaman, namaza da ikamet edildiği zaman yemek hazırken yemekle başlayın diyor. Diyor ki bu hadiste delalet ediyor ki yani cemaatte hazır bulunmak şart değil. Cemaat şimdi adamın yemeğini beklemeyecek. Mescitte cemaat ne yapacak diyor. Namaza başlayacak, imam başlayacak. Allahu Ekber deyip ezandan sonra. Bu da diyor bizim bu mezhepteki diyor başka bir delilimizdir. Allah subhanehu ve teala azze ve celle en doğrusunu en iyisini bilendir kardeşler. Dediğim gibi babu diğer farklı lafızlarla, farklı rivayetlerle tamamlamış Ömer'den, i̇bn Ömer'den gelen ve her birinde de, her birinde de e, bunların her birinde de yasaklanan tek bir şey var. Kötü kokunun hem insanlara hem de meleklere eza veriyor olmasıdır. Dolayısıyla biz de bu konuya inşallah dikkat edelim. Burada kalacağız. Allah'a Allah hamdolsun 15 cildin bir cildini bitirdik. İnşallah-u Teala ikinci cilde başlıyoruz. Orada da Kitab-ı e, Tahare, değil mi? Temizlik kitabı başlıyor. Öyle mi? Temizlik babı, abdest, abdeste bağlı olan diğer hükümler, e, cünüplük, e, ondan sonra hayız buna benzer konular gelecek. O başları işleyeceğiz Allahu Teala nasip ederse. Sözlerimizde bir güzel var, bir, bir güzellik varsa Allah velüsünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa hepsinin ve şeytanındandır. Vakıdava ne? Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin.